peygamber ikliminden Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam Rahman ve Rahim Allahu adıyla Hamd alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'ya Selahat ve selam peygamber efendimize, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Anadolu'nun asil insanları, asil kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim bizlere Yahudilerle ilgili ileri boyutta bilgi veriyordu. Onların düşüncelerini, inançlarını ve Müslümanlar ilişkin tutumlarını, tavırlarını anlatıyordu. Onların sinsi hallerini, 200 doluşlarını, hakkı engellemek için binbir kumpaslarını, hakka karşı küstahlıklarını dile getiriyordu. Bir gün Hazreti Ebu Bekir Efendimiz Yahudilerin Tevrat okuduğu evlerine gitti. Çok sayıda Yahudi vardı. Onlar Finhas adında bir kişinin etrafında oturmuşlardı. Finhas denilen kişi Yahudilerin ahbarlarından ve bilginlerindendi. Ebu Bekir Efendimiz Finhas'a ''Yazıklar olsun sana. Allah'tan kork, Müslüman ol. Allah'a yemin olsun sen kesin olarak Muhammed'in Allahu Teala'nın Resul olduğunu biliyorsun. Allah katından hak ile gelmiştir. Siz onun yanınızdaki Tevrat ve İncil'de yazılı olduğunu biliyorsunuz.'' diyordu. Finhas Ebu Bekir Efendimiz'e ''Vallahi ey Ebu Bekir, bizim Allah'a ihtiyacımız yok.'' Şüphesiz onun bize ihtiyacı var. O bize yalvardığı gibi biz ona yalvarmıyoruz. Biz muhtaç olmaktan uzakız. Ama o bize muhtaç olmaktan uzak değildir. Eğer bize muhtaç olmaktan uzak olsaydı bizden borçla mal istemezdi. Arkadaşlarınızın iddia ettiği gibi bize faizi yasaklıyor ama o bize faiz veriyor. Şayet zengin olsaydı bize faiz ödemezdi dedi. Ebu Bekir Efendimiz bu denli küstahça sözlere daha fazla dayanamıyor ve finhasın yüzüne şiddetli bir tokat vuruyordu. Finhas sonra geliyor Ebu Bekir Efendimiz'i Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme şikayet ederek ey Muhammed senin arkadaşının bana yaptığına bir bak diyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazreti Ebu Bekir'e seni bunu yapmaya sevk eden nedir diye buyuruyordu. Ebu Bekir Efendimiz, Ey Allah'ın Resulü! Allah'ın düşmanı büyük bir söz söyledi. O şöyle iddia ediyor. Allah fakir, kendileri ise zengin. Bunu söyleyince kendimi tutamadım ve bir tokat vurdum diyordu. Alimran Ran Suresinin 181. ayeti nazil oluyordu. Şüphesiz Allah fakirdir. Biz zenginiz diyenlerin,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 Mallardan ve canlardan sınavlara tabi tutulduklarını vurguluyordu. Yahudilerin, Hristiyanların, Arap müşriklerin nice sataşmalarına, saldırılarına maruz kalacaklarını bildiriyordu. Bütün bu olumsuzluklara sabır gibi engin ve asil bir tavırla, duruşla hareket etmeleri öğretiliyordu. Müminler vakar sahibiydiler. Müminler Allah'a dayanmanın tabili ve asilliği içindeydiler. Müminler Allah'a ortak koşmanın binbir sefaletini müşriklerde görüyorlar ve İslami değerlerin yüce değerler olduğunu daha bir derinden anlıyorlardı. Yahudilerin sefil ve zelil anlayışlarına ayetler cevap veriyordu. Maide suresinin 64. ayetinde bir de Yahudiler Allah'ın eli bağlıdır dediler. Söylediklerinden ötürü kendi elleri bağlansın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 Allah bozguncuları sevmez. Yahudiler peygamber efendimize ne zaman bir tuzak kursalar, bir hileye yönelseler, sonunda kendileri perişan oluyorlardı. Bu durum onları daha bir saldırgın hale getiriyor, öfkelerini daha bir artırıyordu. Yahudiler şunu da görüyorlardı, Müslümanlar daima, Gelişen, büyüyen bir halin içindeydiler. Hayatın bütün alanlarında etkin olacakları belliydi. Bu durum onların ekonomileri içinde tehlikeliydi. Onlar geleceklerini düşündüklerinde daha bir tedirgin, daha bir rahatsız ve daha bir saldırgan oluyorlardı. Hazreti Ayşe'nemiz radıyallahu anh'a anlatıyor. Yahudilerden bazı insanlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldiler ve Essamu aleyke ey ebel Kasım'' dediler. Ben de Essamu aleykum'' dedim. Yahudiler Peygamber Efendimiz'e ''Ölüm senin üzerine olsun'' diyorlardı. Hazreti Ayşe'nimiz de ''Ölüm sizin üzeriniz olsun'' diyordu. Peygamber Efendimiz bana ''Bırak ya Ayşe, Allah çirkini ve çirkinleştirmeyi sevmez'' buyuruyordu. Ben de ''Ey Allah'ın Resulü, söylediklerini görmüyor musun?'' dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Beni görmüyor musun? Ben de onların söylediklerini kendilerine iade ediyorum Ve aleyküm sizin üzerinize olsun diyorum buyurdular Hazreti Ayşe annemiz radıyallahu anha Mücadele suresinin 8. ayetinin bu olay üzerine indiğini söylüyordu Gizlice konuşmaktan men edilip de Men edildikleri şeyi işleyen Ve günah, düşmanlık ve Peygamber'e isyanı konuşanları görmedin mi? Sana geldiklerinde Allah'ın seni selamlamadığı selamla selamlıyorlar. İçlerinden de söylediklerimizden dolayı Allah bizi azap etse ya diyorlar. Cehennem onlara yeter. Oraya girecekler. Ne kötü varış yeridir orası buyuruluyor. Peygamber Efendimiz Hz. Ayşe'nemizdeki sertliği, öfke halini gördüklerinde... Onu yumuşak olmaya davet buyurdular ve Müslümanın gazabı serbest bırakıp kendisine tahakküm etmesi caiz değildir. Öfkeye mağlup olması doğru değildir. İslam'da yumuşaklık bir meyvedir. Ancak güzel ahlak o meyveyi verir. Allah yumuşak davranır, yumuşaklığı sever ve şiddete vermediğini yumuşaklık üzerine verir buyuruyordu. Yahudilerden bir grup, Peygamber Efendimiz'e geliyor, hangi rasullere iman ettiğini soruyorlardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'a, bize indirilene, İbrahim'e, İsmail'e, İsa'ka, Yakub'a, Musa'ya ve İsa'ya verilene ve Rableri tarafından gönderilen peygamberlere iman ediyoruz. Aralarında hiçbir fark koymuyoruz ve biz onun için Müslümanız buyurdular. Peygamber Efendimiz Hazreti İsa aleyhisselam zikredince Yahudiler onun peygamberliğini inkar ettiler. Biz Meryem oğlu İsa'ya ve ona iman edenlere iman etmeyiz dediler. Kur'an-ı Kerim'in bize öğrettiği bir hakikat vardı. Yahudiler münafıkların fikir babalarıydı. Komuta merkeziydi. Yahudiler münafıkların şeytanlarıydı. Onları motive ediyorlar, onları yönlendiriyorlar, Onları kendi hedefler için kullanıyorlardı. Onların isyanlarındaki arka planda Yahudiler vardı. Bakara suresinin 14. ayetinde İman edenlerle karşılaştıkları zaman inandık derler. Fakat şeytanlarıyla, Yahudi dostlarıyla yalnız kaldıkları zaman Şüphesiz biz sizinle beraberiz. Biz ancak onlarla alay ediyoruz derler Buyruluyor. Yine Nisa suresinin 138 ve 139. ayetlerinde Münafıklara kendileri için elem dolu bir azap olduğunu müjdele. Onlar müminleri bırakıp kafirleri dost edinen kimselerdir. Onların yanında izzet ve şeref mi arıyorlar? Halbuki bütün izzet ve şeref Allah'a aittir buyuruluyor. Peygamber Efendimiz ve müminler namazlarını peygamberler makamı olan Kudüs'e yönelerek kılıyorlardı. Kıbleleri Mescid-i Aksaydı Ama Peygamber Efendimiz'in Gönlünde Kabe-i Muazzama vardı Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın inşa ettiği Kabe-i Muazzama Makamı İbrahim vardı Bir pazartesi günüydü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Bişir bin Annesini ziyarete gitmişlerdi Öğle vakti girdiğinde Peygamber Efendimiz Beni Seleme semtindeki Mescide gittiler Öğle namazını farzını kılıyorlardı İki rekatını kılmışlardı Namaz kılınıyorken Bakara suresinin 144. ayeti nazil oluyor Ya Muhammed Ara sıra senin yüzünün Gökyüzünde dolaştığını görüyor Gönlündeki arzuyu biliyoruz Bu sebeple Seni hoşlandığın Razı olduğun kıble cihetine çevireceğiz O halde artık Yüzünü mescide haram cihetine çevir siz de her nerede olursanız yüzlerinizi o tarafa döndürünüz Kendilerine kitap verilenler bunun Rablerinden gelen bir hakikat olduğunu bilirler Allah onların yapacaklarından gafil değildir buyruluyor Artık bundan böyle müminlerin kıblesi Kabe'yi i Muazzam oluyordu Yeryüzünün ilk mabedi insanlığın ilk kıble gahiydi Kıblenin değişmesi Yahudiler için bir yıkım oluyordu Tam bir şaşkınlık içindeydiler. Zira onlar kesin olarak biliyorlardı. Tevrat'tan öğrendikleri kesin bir bilgi vardı. O bilgi, ahir zaman peygamberinin kıble değişikliğiydi. Onlar yakinen bildikleri bir gerçekle yüz yüze geliyorlardı. Şimdi ne yapacaklardı? Doğru olan İslam'la şereflenmeleriydi. Yaşananlar daima onları bu noktaya yönlendiriyordu. Ama onlar, o büyük haset ve kıskançlıklarından dolayı kendilerine ayrıcalıklı bir konum bişmeleri nedeniyle İslam'a uzak duruyorlardı. Hakikate uzak duruyorlardı. Hatta İslam'a karşı azgın bir düşmanlık yapıyorlardı. Yahudiler müminlerle dalga geçmeye çalışıyorlardı. Olayı böylece kapatmaya çalışıyorlardı. Öyle diyorlardı. Artık iyiden iyiye şaşırdınız. Nereye döneceğinizi bilemez oldunuz. Bakalım yarın kıbleniz neresi olacak? Peki neyini beğenmediniz dünkü kıblenin? Onun Kabe'den farkı neydi? Madem Kabe'ye dönecektiniz, şimdiye kadar neden durdunuz diye alay alıyorlardı. Bakara suresinin 142. ayetinde insanlardan bir takım beyinsizler, onları üzerinde bulundukları kıbleden çevren nedir diyecekler. De ki doğu da batı da Allah'a aittir. O dilediğini doğru yola hidayet eder buyuruluyor. Bakara suresinin 146. ayetinde Kendilerine kitap verdiğimiz Yahudi ve Hristiyanlar Allah'ın Resulünü kendi çocuklarını bildikleri gibi Kesin bir bilgiyle bilirler. Buna rağmen onlardan bir grup Hakikati bile bile gizli tutarlar buyruluyor. Kur'an-ı Kerim insanlığın tevhid tarihini insanlığa öğretiyordu. Varoluş sırrını öğretiyordu. Rahman rahim öğretiyordu. Alemlere rahmet olanı öğretiyordu. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.